1301 numaralı konu, Ebu Musa'nın Basra Mescidinde Kur'an öğretmesi, Enes bin Malik şöyle anlatıyor, Ebu Musa el-Eşari beni Hazreti Ömer'in yanına gönderdi, Hazreti Ömer, eşarıyı nasıl bıraktın, deyince, halka Kur'an öğrettiği halde bıraktım, dedim, Hazreti Ömer, o akıllıdır, sakın bu sözümü ona söyleme, dedi, sonra bana, göçebeleri nasıl bıraktın, dedi, eş leri mi kast ediyorsun, dedim, Hayır, Basra ehlini kastediyorum, dedi. Dikkat et, eğer onlara bedevi dediğini işitirlerse onlara ağır gelecektir, dedim. Hazreti Ömer, sakın onlara bunu söyleme. Çünkü onlar cahil insanlardır. Ancak Allah bir kişiye, Allah yolunda cihad etmeyi nasip ederse mesele değişir, dedi.